Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nasta'inu ve nestaferu ve nauzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yahdihillahu fala mudilla ve men yudlil fala hadiya leh. Eşhedü en la, la, la ilaha illallah vahdehu la şerika leh ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Eb'ad. Emseyna ve emselu'l mülik lirabbil âlemin. Allahümme inna es'elüke hayra hâzıl yevm fatihuhu ve nesrihu ve nuruhu ve bereketuhu. Ve hudâhu havzu bi kemişerü <gülüyor> ma fihi ve şerü mabâdihû. Emseynâ alâ fitreti'l-İslâm ve alâ kelimeti'l-ihlas ve alâ dinin nebiyinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ milati İbrahim hanîfe <gülüyor> şeytandan, taşlanmış Allah'a sığınırız. Esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'a naileriz. Kareşer övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız.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 anlatmayı, okumayı, sizden de Rabbim bereketli bir şekilde anlamayı nasip etsin. Rabbim bu duyduklarımızı da önce kendi nefslerimize hayata geçirmeyi nasip etsin. Kendi nefsimiz adına dinlemeyi nasip etsin. Muhabbetin mertebeleri. Medel-i kitabından, 9. sayfadan başlıyor. Merak eden, arzu edenler inşallah ondan sonra da oradan devam edip dinleyebilirler inşallah. İstihar ederler. İbn-i Allah kendisine rahmet, merhamet, mağfiret etsin. Diğer alimlerden de yararlanarak bu eseri kaleme alırken Özellikle kitap baştan sonra Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'i Bakara suresinde topladığı gibi Bakara suresini de Fatiha suresinde topladığı gibi Fatiha suresini de İyyâkena'budû ve İyyâkena'sında topladığı gibi işte İbn-i de Özellikle muhabbetin mertebeleri bak başlığı altında Bu ayeti Üç cüf kitabı Dörüncü ayetten tefsire gitmiş ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Müellif diyor ki, yarışanların uğrunda yarıştığı bir mertebedir bu. Çünkü ayet-i kerimede Allah Aziz Celle'nde buyurduğu gibi, yarışanlar bu yolda yarışsın buyuruyor. Bu amel edenlerin kendisine yöneldiği, yarışanların bayrağına ulaşmak için çaba gösterdiği ve üzerinde muhabbet ehlinin bütün gücüyle çalıştığı mertebedir. Muhabbet. Yine bu mertebe rüzgarın o hafif eskisinin kokusunu abidlerin içine çektikleri mertebedir muhabbet. Hani Şeyhülislamın da annesine hapiste mektup yazarken Anne öldürülmem şehadettir. Hapsedilmem halvettir. Sürgün edilmem seyahattir. Ana ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Nereye gidersem o benimle. Yani cennetin kokusunu hissediyor esintisini hissediyor. İşte Allah'ı zikreden, Allah'a gönül veren, Allah'a muhabbet besleyen, Rahman'dan uzak kalmaktan gökten düşmüş halden daha çok acı çeken kulların cennetin esintisini hissettikleri bir haldir bu. Rabbim bizlere bu tür insanlar varsa, yaşıyorsa onlarla beraber olmayı, kalplerimizi onlara çakıştırmayı, onların Allah'a zikrettiği muhabbete özen iş bulmayı ve onların zikrettiği gibi Rabbim, Rabbimizi zikretmeyi nasip etsin. Çünkü Allah'ın Kuran'ı kendileri buyurduğu gibi Sıddıklarla, Salihlerle beraber olur. Hepimiz biz kendi nefsimize zaman zaman yaşıyoruz. Biz yalnız yaşayamayız. Çünkü kardeşler yalnızdan muhtedir ancak Cenab-ı Hak'tır. Hangi ortamda isek, kimlerle beraber oturup kalkıyorsak, kendi nefsimize bir muhasebe edelim. Ya biz onların ilahına meylediyoruz ya da eğer biz davamıza samimiysek, zikir isek, gaflete değilsek, boş bulunmamışsak onların kalbi bizim iman ettiğimiz Allah'a ve onu zikretmeye meyrediyor ve inanın kardeşler herkes ilahına çağırıyor herkes ilahını övüyor herkes ilahının sözleri gündeme gelince coşuyor hoşnut oluyor ve mutlu oluyor çünkü Şeyh Hulusi'nin ilahın tarifini yaparken külyede birincisi de diyor ki ilah sözleri gündeme geldiğinde muhabbet duyduğun, coştuğun aynı balığın sudaki hali gibi nasıl balık suya girdiği zaman tabi halini bulur sudan çıktığı zaman müddet sonra ölürse işte Allah'ı zikirden mahlum kalan insanın hali de ölü gibidir. Ancak daha önceden kalbi hayat bulan, necat bulan insanlar bunun farkındadır. Yoksa kalbi hayat bulmamış. Yaptığı ibadetten haz, zevk, lezzet almaya yaptığı ibadeti sadece küfre düşmemek için yapanlar için bu söz değildir. Belki bu söz gündeme gelirken dahi bu tür durumda olanlar ise bu sözden hiçbir mana ifade edemezler. Belki anlayamazlar. Acaba ne anlatılıyor diye düşünürler Ama gerçekten muhabbet besleyenlerin hali o manada değildir Ve bu öyle bir nurdur ki O nuru kaybeden karanlıklar denizi içindedir Öyle bu bir şifadır ki Yani kardeşler muhabbet öyle bir şifadır ki diyor İbn-i Kay Onu kaybedenin kalbine bütün hastalıklar iner Hemen bunu zaman zaman burada ders yapan kardeşlerin çoğu zikretmişti Yine burası anlaşsın diye tekrarında hayır var İnsan ucunda bir et parçası var. O et parçası iyi olursa, sıhhatta olursa, hayat bulursa, necat bulursa bütün azalar da iyidir. Dikkat edin o kalp demişti Allah Resulü. Müslüm'de gelen hadisler. İşte aynı burada da zikrettiği gibi. Muhabbet nurdur ve şifadır. Hem ruhun hem kalbin hem de bütün azaları. Çünkü kalp hükümdardır kardeşler. O kalbe nur inmişse, şifa inmişse o kalp dünyadaki bütün sıkıntılara karşı yatışmışsa etkisinden kurtulmuşsa diyor ki kendisini cezbe yöneler. O muhabbetten alık koyacak olan bütün muhabbetlerin tesiri kalbinde sönmüşse ve o gerçek muhabbete meyletmişse, o muhabbeti bütün sevgilere tercih etmişse işte o muhabbet diyor şifadır diyor. Eğer o şifa kalbe girerse diyor bütün hastalıklar gider. Eğer o muhabbet kalpte değilse, o şifa kalpte değilse kardeşler bütün hastalıklar o bedene, o kalbe silayet etmiş demektir. Belki o kalp sahibi bunun farkında bile değildir. Nasıl olabilsin ki? Eğer farkında olsaydı kurtulmak için çabınırdı. O muhabbet imanın, amellerin, makamların ve hallerin nurudur. Öyle ki o muhabbet olmayınca onlar ruhsuz ceset gibi kalırlar. Allah'ı zikreden azık etmenin hali nasıldı? Allahu Teala far namazdan sonra sünnet namazlarınızı evlerinizde kılın. Evlerinizi kabistan'a çevirmeyin. Kardeşler Allah'ın zikredilmediği yerler nerelerdir? Kabristanlardır. İşte bir kalpte Allah'ı zikirden kafir kalmışsa ve şöyle diyelim. Muhabbet besleyerek ibadet etmiyorsa iştenlikle severek Allah'a kulluk etmiyorsa rıza makamında Allah'a muhabbet besleyerek o kulluktan iştiraf ediyorsa hani azında dedik ya kafir olmamak için, küfre düşmemek için bunu yapıyorsa kardeşler bu zulmettir. Bu sıkıntıdır. Bu kalbe elemdir. Bu kalbe ızdıraptır. Ama haşa vekallah kardeşler. Haşa ve Allah Allah meşakkatli bir din mi indirdi bize? İnne dina indallahi l-islam. Kardeşler Allah inne tek içeridir. İslam'dır. Ve huzur kardeşler İslam'dadır. Her yere bu yazılar yazılsa. Fakat bir kalp huzuru içmese. Huzurun İslam'da olduğuna gönlünden meyletmese. Ve huzuru burada aramasa. Karişler o kalp hastadır. Yaşadığı sürece gerçek nuru yakalamadığı sürece oradan oraya dönüp dolaşacaktır. Kah zenginlikte arayacaktır. Kah arabada arayacaktır. Kah mevki makamda arayacaktır. Kah insanların nasıl sevgisini, sempatisini, beğenisini kazanabilirim? Onların kalplerinde nasıl yer edebilirim? Nasıl gündek olabilirim? nasıl benden bahsetmelerini sağlayabilirim diye mücadele girişecektir aynı bizden öncekilerin düştükleri mücadele gibi ama inanın kardeşler Şeyhülislam bu halini terendirirken şöyle diyor gerçek muhabbette mahlum kalan kalp aynı bedenen hasta olan insanın hali gibidir bedenen nasıl insan hasta olur kilolu olan kardeşler haklarını helal etsinler ama burada ki hikmeti yakalamak için bu örneği vermemiz gerekiyor Adam oburdur. Yer yediği için mide hastalığı geçirir. Yemese canı çektiği için acı çeker. Yedikten sonra yine acı çeker. Aynı bu halde buna benzer diyor Şeyh Hulustan. Yani gerçek muhabbeti kalbinde tatmayan, gerçek muhabbeti yakalayamayan bir mümin Allah'ın muhabbetin dışındaki muhabbetlere merh ederse, hangi şeye merh meylesin o onun için aynı obur insanın yediği yemek gibidir. Yedikçe karnı şişer. O önce içindeki o dürtüyü bastırmak için yer Çünkü canı istiyor yemek için O sanki yiyince O yeme isteği bitecek de Acısı kesilecek zanneder Ama bilmez ki sıkıntısı daha da artar Çünkü nefis daha da ister Kardeşler nefis doymaz Ben oburluktan örnek verdim Siz arabanın kalitesini modelinin tutun Evi sükselik hale getirmekten tutun Giyin kuşamından tutun da Dünyada aklınıza ne gelirse Ama bunun soru yok kardeşler çünkü kalpler ancak Allah'ı anmayla huzura kavuşur. Çünkü bu sünnetullah'tır. Hayya ala s-salâ, hayya ala s Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Huzur benim yanında kurun. Ancak beni anmakta. Allah'a Celle bütün insanlığa illallah lafzını anlamamız için, İyyâkenabudu ve İyyâkenesteyn'i anlamamız için bize kitabında ve nebisinin sünnetinde zikir teşkilini öğretmiş eğer bu zikirleri biz gereği gibi düzenli bir şekilde yapmazsak bir zaman gelir de bu zikirleri rafa kaldırırsak zikiri unutursak inanın kardeşler şu ayete çatarız Allah'ın unutturduğu ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın Allah onlara kendi nefislerinde kendilerini unutturdu ve Allah Azze ve buyurduğu gibi şeytanı hilesini zikrederken ''Allah'ın zikrinden yüz çevrene biz şeytanı musallat ederiz.'' buyuruyor. Kardeşler sistemde hiçbir boşluk yok. Bir kalp ya Allah'ın zikriyle coşacak, bir dil ya Allah'ın zikriyle meşgul olacak, bir kulak ya Allah'ın zikriyle iştigal edecek, beyin veya kalp Allah'ın zikriyle meşgul olacak ya da şeytanın vesveseleriyle uğraşacak. Dedik ya sistemde boşluk yok kardeşler. Herkes neye layıksa, neyi arzuluyorsa... Buna şu örneği verirsek daha iyi anlarız. Bize iki gün arayla misafir geldi. Birinci gün gelen misafir ahlaklı edepli, saygılı ortamdan anlayan, zarar vermeyen sıkıntı vermeyen bir misafir. İkinci günü çekti gitti. İkinci günü de tam tersi bir misafir geldi bize. Sıkıntı yaşadık. Ne zaman gidecek diye gözümüz kapıda kaldı. Ve bunlar çekip gittiler. Aradan uzun zaman geçti kardeşler. Tekrar bu iki tane misafir size geleceğiz diye haber gönderdiler. Karışlar kalbimiz hangi tarafa muhabbet duyar? O bize sıkıntı veren ama yoksa muhabbet duyduğum zaman. Peki kardeşler zaman zaman bizim İslamla tanıştıktan sonra imanın tadını tattıktan sonra her kulun kalbini Allah imanın tadını tattırmıştır. İstisnasız. Biz bu tadı tattıktan sonra, ayet-i kerimeleri Allah Azze buyurduğu gibi, bir zaman geldi onların kalpleri diyor, kas katı oldu. Allah'ın zikrinden yüz çevirdiler. Ve dünyaya dalınlar gibi onlar da tekrar dünyaya daldı. Allah'ın zikirleri karşısında kas katı olan kalplere veil olsun. Ayetdir bu. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını zikrediyor. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan ve zikirden dağlardan yuvarlanır ve içerisinden su çıkar. Kardeşler ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi malumunuz göklerde ve yerde bütün canlar Allah'ı zikrederler. Fakat sizler onların tesbihatını anlamazsınız. Onlar kendi lisan-i halleriyle, kendilerine böyle fıtri halleriyle Allah'ı zikrederler. İşte Allah'ı zikirden Allah kursundan dolayı taştan su çıkıyor da ama öyle kalpler var ki taşlardan daha taş olmuş da dünyada zikirden hiç nasip almamış. İmandan hiç nasip almamış, nurdan mahrum kalmış insanları sonlarcasına bir zaman önce imanla şereflenen, nurla şereflenen, hidayetle şereflenen, şifa ile şereflenen mümin bir zaman sonra salihlerin yolunu kalpteki muhabbet olarak kastediyorum bırakıp da nasıl dünya ile yarışanlarla beraber yarışmaya başlıyor? Bu nasıl bir kalp sahibi? Bu kalp sahibi önceki iman ettiği hali hiç hatırlamıyor mu? O tadı unuttu mu? Peki tekrar geriye dönüş için ne zaman yeni bir sayfa açacak hayatında? Kardeşler Ramazan 20'yi geçti. Tekli günlere girdik. Belki içimize bazılarımız bir dahaki Ramazan'a ulaşamayacak. Kardeşler Allah Hazir ve Celle'nin de buyurduğu gibi en büyük nimetlerden bir tanesi şu anda Ramazan ayıdır. Ve Ramazan ayı içerisinde de 20'sinden sonraki tekli günlerdir. Şu anda o günlerin içine girmiş bulunmaktayız. O gün bütün nimetlerden buyuruyor Allah Azze ve Celle Tek tek hesaba çekileceksiniz Rabbim o gün gelmeden önce Bu Ramazan ayının kıymetini bilip Özellikle bu son bir hafta Sekiz gün Bu zaman zarfını Rabbim Bereketli bir şekilde geçirmemizi nasip etsin Hatimlere başlayan kardeşlerin Biraz ara vermişse Tekrar celanlanıp gayrete gelip 2 üç yüz katlayıp Hatmi bitirmeyi nasip Zikirlerde gevşeklik gösteren kardeşlerin Dairete gelip Hakikaten ben ne yapıyorum ya Rahmet ayıdır, bereket ayıdır Lütuf ayıdır, nur ayıdır, af ayıdır Çünkü Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Cebrail bana geldi Ramazan ayına ulaşıp da Günahları affetmeyene beddua etti Ben de amin dedim Annesi babası ihtiyar olup da Onların duasını almayan için beddua etti Ben de amin dedim Kardeşler Ramazan ayı içerisindeyiz dualarımızı, istifarımızı, zikirimizi çoğaltma zamanıdır. Çünkü Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem'in sadaka konusunda olsun, hayır hasenat konusunda olsun, Allah'ın alma zikir istiğfar ve gece namazları konusunda olsun, Ramazan ayı gibi hiçbir ay İbadetle coşkulu değildi Peygamber Efendimiz Ramazan ayında Esen yıldan daha süratli bir şekilde Sadaka verir hayır hasenat yapar Ve Allah'ı zikirde boş bir an bırakmazdı iki cihan güneşi ayet mesela. Rabbim onun yolunu gereği gibi bizlere takip etmeyi nasip etsin O muhabbet imanın amellerin makamların Ve hallerin ruhudur Öyle ki o tükenmeden ulaşılmayacakları iklimlere gidenlerin yüklerini taşıyan ve o olmadan asla ulaşamayacakları mertebe ulaştıran muhabbet olmasa asla oraya ulaşamayacaklardır. Çünkü Şeyhülislam'ın da dediği gibi Allah sevgisinin diyor insanı hayrette bırakan bir tesiri var. Yani salih ameli işlemede ve yasaklanan bir günahı terk etmede kardeşler. Şeyhülislam, alemler peygamberlerin varisleridir. Allah Azze ve Celle sevdiği kullarına dinde fıkıh ve ihtimbat anlayışı verir. Herkesin ihlası Samimiyetine göredir bu Çünkü Rahman olan Allah Azze ve Celle Kardeşlerim kimseye zerre kadar Zulm etmiyor Hazreti Ali'nin dediği gibi Nefsini tanıyan Rabbini tanır Nefsini bilen Rabbini bilir Nefsinin girdabına düşen ise Helak olmuştur kardeşler Vallahi bunlar yaygılar üzerinde Uyur halde koşanlardan Bile öne geçmişlerdir Yani gerçekten Allah'a Muhabbet besleyenlerin hali diyor Önde gidenlerden daha öndedir. Çünkü önde gidenler muhabbet doğrultusunda bu ameli yapmamaktadırlar. Şeyhülislam öyle bir noktayı yakalamış ki İbni Kayyım talebesi de aynı noktadan devam ederek diyor ki Gerçek manada ihlaslı kalbine koyulmayan bir kulun rüyadan kurtulması mümkün değil. Kardeşler çünkü nefis ücret istiyor. Öyle ya Allah'a ve Celle insanı bu donanımda yaratılmış. Ya biz yapacağımız amellerde şef duyarak muhabbet duyarak ve Allah'ın vereceği ücrete kâni olarak O'nun bize takdir ettiği hayata ve kadere rıza duyarak ve gerçekten de teslim olarak Allah'a içten, gönülden, yürekten muhabbet duymuşsa ve bu muhabbeti kalbimizin ta denizlerinde, bütün muhabbetlerin üstünde tutarak gerçekten Allah'ı sevmişsek o sevgiden bizi ayıranlar kardeşler bizlerin baş düşmanıdır işte cihat burada başlıyor. O yüzden İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi Gerçekten Allah'ı zikrin insanı hayrette bırakan tesiri vardır zikrin üzerinde Çünkü gerçekten insan Allah'ı zikreder zikreden Kalbinde öyle bir Allah'a karşı muhabbet meydana gelir ki Artık o Allah Azze ve Celle'nin kendisine emretmiş olduğu amelleri yaparken Yasaklıkların günahlardan kaçarken Bırakın o sıkıntı içerisinde Amel yapıp da bir an önce bitse de gitsem Namaz bitse de kalsam Sohbet bitse de gitsem Şu harfimi bitse de rahatlasam Diyenlerin halini bırakın. Onlar ise o muhabbet ve o zikir ortamından birisi gelip de alıp koyacak diye aynı gözlerine çapak kaçan insanın hali gibi olurlar onlar. Hemen hemen hepinizin gözüne çapak kaçtı olmuştur. O gözünüzdeki çapak çıkmadan rahat etmezsiniz değil mi? Aynı hummaya tutulan bir insanın hali gibidir. Gerçekten zikir kalbine girmişse Muhabbeti içmişse ve o muhabbetten alıkoyan insanın hali de aynı o kişinin hali gibidir. Gözünden çapak nasıl çıkmayınca rahat etmiyorsa, işte Allah'ı zikirden alıkoyan insanın hali de bu için aynıdır. Kardeşler, Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 111. ayetinde buyuruyor ki, Allah cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı satın almıştır. Allah cennet karşında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Peki gerçek manasıyla muhabbet kalbe girmemişse onları mallarından yana, canlarından yana, evlatlarından ve ürünlerinden yana eksiltmeyle deneyeceğiz. Ey Resulüm sabredenleri müjdele. Ayet-i Kerimler Bakara Suresinde Rabbimden buyurduğu gibi ancak muhabbet duyanlara ve ihlas erbaplarının dışındakine ...başlarına gelen bu imtandaki sabır gerçekten çok zordur. Onlar sabır demezler. O yüzden ay ayet-i kerimede de buyurduğu gibi Ankebot suresinde sizler la ilahe illallah diyerek salih dereceniz zannettiniz, iman ettik diyerek. Allah sizleri deneyecek. Malınızla deneyecek, canınızla deneyecek, evladınızla deneyecek. Eksiltmeyle denediği gibi artırmayla da deneyecek. Ve hadis alimleri burada şu noktayı işaret ediyorlar. Malın artması eksiltmesinden daha büyük beladır o kullar için. Herkes kendi nefsinde yoklasın. Ekonomi durumumuz kritik olduğunu devrede mi Allah'ı daha çok zikrettik. Salih amellerle meşgul olduk. Herkes Allah için elini vicdanına boysun. Kendi nefsiyle yüzleşsin. Şu anda murakebe yapmayacaksak, rabıta yapmayacaksak, tefekkür yapmayacaksak, nefsimizle yüzleşmeyeceksek şu Ramazan son günlerinde ne zaman bunu yapacağız? Çünkü az bir şeytanlar bağlanmış hazır fırsat bu fırsat nefsimizden şöyle bir yüzleşelim elimizi vicdanın üzerine koyalım ekonomi durumumuz kritik olduğu devrede mi Allah'a daha salih abid ve arifler gibi kurluk ettik yoksa ekonomi durumumuzun çoğalmaya başladığı zamanlarda mı Allah'a olan muhabbetimiz hangisinde daha çoktu kardeşler peki zaman zaman şeytan insana gelir benim ekonomi durumum iyi olduysa halim vaktim yerinde olduysa demek ki Allah benden hoşnut demek ki Allah beni seviyor Demek ki Allah benden razı Peki o zaman ilk ekonomi durumumuzun kritik olduğu iman ettiğimiz zamanlardaki o Döneme şöyle bir dönelim. O namazın lezzeti şimdi var mı? O sohbetlerin tadı şimdi var mı? O ihlasın lezzeti şimdi var mı kardeşler? O zaman bela hangisi? Fakirlik mi zenginlik mi? Biz deneyeceğiz derken Kardeşler sadece mallardan eksiltmeyle deneme anlaşılmasın Zenginlikle de deneyeceğiz, Fakirlikle de deneyeceğiz Esas bela Ela esas musibet, esas katliam nedir bilir misiniz kardeşler? Dindeki katliamdır. Bize gelen bu imtihanlarda eğer biz maneviyattan taviz vermeye başladıysa sohbetlerde azalma baş göstermeye başladıysa tevhid kardeşlerle beraber oturmadaki iştiyat azalmaya başladıysa nasihat alışverişinde bulunduğumuz kardeşlerle diyalonumuz azalmaya başladıysa ekonomi durum ön plana çıkmaya başladıysa zaman zaman bize bu sorular çok geliyor. Abi tam sohbet olduğu saatte öyle bir paralı iş geliyor ki belki bir haftadır öyle bir iş yok. Kardeş bak Beni İsrail'e Allah Azze ve Celle onlara cumartesi günü balık tutma yasağı koydu. İntan bize bu yasak ama buradan bizim bir ders çıkartmamız lazım. Ey Resulüm geçmiş kıssaları anlat ki ibret alsınlar. Rabbim ibret alanlardan etsin. Amin. Sadece balık yasaklanan günde geliyor kardeşler. Burada tesadüf yok. İslam'da zaten tesadüf diye bir şey yok. Her şey tevafuk. Kaleşer Allah'ın izni olmadan yaprak oynamıyor. Ama sohbeti olan muhabbet mi, para mı? Bunun imtihanı veriyoruz. Biz Allah'ı sevdik dedik ya, işte imtihan burada. Tam cumartesi günü balıklar geldi, oraya üşüktü. Şeytan da geldi ve size verdi. Siz şuradan şöyle bir ben atın, kapatın arkadan önünde. Balıklar içeride kalsın, pazarı günü tutarsınız. Hille-i şer'iye. Yahu kimi kandırıyorlar? Haşa Allah'ı mı? Dönelim kardeşler. Oradan taviz verdik, buradan taviz verdik. Aynı bu tür sorulara maruz olarak kalan de kardeşler var. İsim hiç önemli değil. İbrat sünneti zikrediyoruz. Vallahi cemaatten korktuklarına şahidim. Ya burada ne ki? Bir sohbetten mahrum kaldım. Şu da ne ki? Şu da ne ki? Vallahi bu toplumu terk edip de var ya sadece paralı topluma oturup kalkar halde görüyoruz. Sünnet amellerden mahrum kalıp da hatta Allah'ın diniyle alay eder hale düşenlere şahidiz kardeşler. Ve bizim bunlardan da ders almamız lazım. Kardeşler her küçük büyüye giden bir yoldur Hiçbir küçük günahı Hiçbir küçük salih ameli küçük Görmeyelim kardeşler Çünkü koca koca hektar alanlar Yangınlar bir sigara izmariti Veya bir kıvılcına başlıyor İşte bizi de salih amellerden alıkoyanlar Kardeşler Ya bu hüsnüsündeki zikir ve dualar söyleniyor Sık sık yaptı ya da Bugün yapmasam ne olur Akşam yapmasam ne olur? Sabah yapmasam ne olur diye diye diye diye işte öyle bir hale geldik ki bazen sohbete çoğu bisse de kaçsak diyecek veya düşünecek hale geldik. Harşer, muhabbetin tarifini sohbeti kapatacağım inşallah. Muhabbetin tarifini yapalım, sohbeti kapatalım. Muhabbet kendisinden daha açık başka bir kelime ile tarif edilemez. Çünkü muhabbetin tarifi ediyor İbn Kayyim muhabbettir. Hazreti Ömer'in de dediği gibi Allah bir kula dua etmeyi, istiğfar etmeyi, Rahman'ı zikretmeyi, O'na muhabbet duymayı, bunu çoğaltabilirsiniz. Eğer nasip etmişse, demek ki O'nun dualarını da istiğfarını, zikri de, muhabbetini de, salih amellerini de kabul etmiştir. Çünkü Allah, eğer O'na o ameli, kabulünü yazmasaydı, O'na istiğfar etmeyi nasip etmeyecekti, tövbe etmeyi nasip etmeyecekti, zikir yapmayı nasip etmeyecekti, delil. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'u öldürmeye kalkarken nasıl olsa tövbe ederiz geçer demişlerdi ama yıllarca tövbe demezler. Allah o süre içerisinde yıllarca kalplerini kas katı yaptı ve yıllar sonra kendileri biline dönerek dediler ki Biz tövbeyi çok basit bir şey zannetmiştik Demek ki böyle basit bir şey değilmiş Kardeşler planlı bir şekilde yapılan günahlarda Allah tövbe kolay nasip etmiyor Müminlerin vasıfları zikredilirken onlar günahlarında bile bile ısrar etmezler Anlık düşerler vallahi allah Teala onlara tekrar nasip eder. Bakın iblise Allah-u Teala kendisine neden tövbe nasip etmiyor? Neden kendisine tövbe nasip etmiyor? Peki Adem babamıza niye töbe nasip ediyor? İşte Hz. Ömer'in yakaladığı o incelik. Eğer biz zirkillerimizi yapamıyorsa kardeşler, bu bize sevdirilmemişse eğer, ve bu bize kolalaştırılmamışsa, ve engeller çıkıyorsa bunu yapamıyorsa kardeşler, Allah i̇bn Mesud diyor ki anh, Allah kişiye gideceği yerin yani cennet'e cehennem hasrediliyor yerin amellerini sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır. Bir daha tekrar edeceğim bir daha tekrar edeceğim sohbeti kapatacağım Allah kişiye gideceği yerin amellerini sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır Allah kişiye cennete mi cehenneme mi gideceği yerin amellerini sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır. Subhanekallah ve Allah, ın, Allah ın, Eşhalu anna ilahe ilahe ente estağfirüke ve tebileke. Fazla sıkmayalım inşallah. Aslında sohbetin bir mukaddime girişi de ama olsun. Ramazan'da mükader yeter.